Merhaba, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA, sulak alanların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de risk altında olduğunu duyurdu. Uluslararası Sulak Alanlar Konferansı, Ramsar'ın 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nün bu yılki temasını sulak alanlar ve tarım olarak belirlediğini hatırlatan tema, Ramsar'ın verilerine de dikkat çekti. Buna göre dünyadaki tatlı suyun %70'i tarım amaçlı faaliyetler için kullanılıyor. 2050'ye kadar tarımın ihtiyacı olan su miktarının %19 oranında artması bekleniyor. Artan nüfus, sulak alanlar gibi tatlı su rezervlerinin çevresinde yoğunlaştığını Vurgulayan Teman'ın açıklamasında bu alanlarda gerçekleşen, sürdürülebilir olmayan üretim faaliyetlerinin su varlığını tehdit ettiğini denildi. Teman'ın açıklamasına göre dünyanın birçok yerindeki su varlıkları doğal ve sosyal yaşam için sürdürülebilir seviyenin altında seyrediyor. Sulak alanların varlıklarına devam ettirebilmesi için bu seviyenin belli bir miktarın altına inmemesi gerekiyor sulak alanlar günü kapsamında açıklama yapan tema Vakfı yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç sulak alanlar çevresindeki yaşamın sürdürülebilirliği için sulak alanların Özgün şartlarına uygun iklim değişikliği risklerine göz önünde bulunduran sürdürülebilir sulak alan yönetiminin gerekli olduğunu vurguladı. Türkiye'deki sulak alanların iklim değişikliği baskısını yoğun olarak hissettiğini ifade eden ataçın verdiği bilgilere göre bölgelerin ekosistem şartlarına uyumlu olmayan sulu tarım faaliyetleri sulak alanlardaki doğal ve sosyal ...sosyal yaşamı tehdit ediyor. Sulak alanlarla birlikte ekosistemler ve çevresindeki sosyoekonomik sosyokültürel yaşam da yok oluyor. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası konumunda bulunan son bir yıl içinde... ...kuraklığın etkisiyle alınan suyun kaynaklarla giren sudan fazla olması nedeniyle... ...sahilden 70 ila 80 metre çekilme görülen Sapanca Gölü'ndeki tehlike havadan da görüntülendi. Sapanca Gölü'ne adını veren Sapanca ilçesinin... Havadan yaklaşık 100 metre yükseklikte çekilen görüntülerinde göldeki suların ne kadar azaldığı görülebiliyor. İçme suyu havzası olan Sapanca Gölü, son yıllarda su kullanımının artması ve bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle tekrar gündeme geldi. Sakarya'nın içme suyu havzası Sapanca Gölü'nden Sakarya'da oturan 700 bin kişi Yararlanıyor. Son olarak Yuvacık Barajı'nda suların azalmasıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık'a yaklaşık 20 milyon metreküp çekilirken, sanayi kuruluşlarının kullandıkları sularla birlikte gölde bir yıl içerisinde yaklaşık 170 milyon metreküp su alındığı belirtildi. Global Yatırım Holding'e ait Galata Enerji Şirketi'nin Şırnağ'ın Avgamasya Köyü'nde kurmak istediği Kömürlü Termik Santral Projesi 1 Şubat'ta binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle Şırnak'ta protesto edildi. Üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve Greenpeace Akdeniz'in de desteklediği eylem için Ömer Kabak meydanında toplanan vatandaşlar meydana sığmayınca Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Termik santral istemiyoruz, direne direne kazanacağız, algamasya yeşildir yeşil kalacak sloganları eşliğinde yürüyen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Şırnak Çevre Platformu adına konuşan Barış Cihan, Şırnak'ta kurulmak istenen termik santrale karşı demokratik eylemlerini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi. Şırnak halkı ve doğa dostları olarak tekrar çağrıda bulunuyoruz ki bu kirli işten, bu doğa katliamından ellerinizi çekin. Cudi Dağı'nın güzelim doğası tahrip ederken kirleterek, yakınında yaşayan insanları zehirleyerek para kazanmaktan vazgeçin. İnsan sağlığı... Parayla değer biçilmeyecek bir hazinedir. Bu değerli hazineye hiç kimsenin el sürmeye hakkı yoktur. Yıllar boyunca buralara yatırım yapılmadı. Yapılacak yatırımların bizleri zehirleyecek yatırımlar olmasını, doğamızı baştan sona tahrip edecek yatırımlar olmasını istemiyoruz.'' dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapan Greenpeace Akdeniz'den Reşit Elçin'de, Enerji Bakanı Taner Yıldız her yerde diyor ki, ''Kömür temizdir.'' Şimdi ben size soruyorum, yanı başınızda silopi termik santrali var. ''Kömür temiz midir?'' Kömür sağlıklı mıdır diye sordu bu saçma söylemin Amerika Birleşik Devletleri'nde denendiğini ama yerel mücadeleler sayesinde yüzden fazla kömürlü termik santral projesinin iptal edildiğinden bahsetti change.org taksim kömürsüz Ömür adresinde Şırnak ve diğer termik santralde mücadele eden halkın imza kampanyalarını bulmak ve desteklemek mümkün tekrar ediyorum change.org taksim kömürsüz Ömür Nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan ve Sivas'ın çeşitli bölgelerinde zaman zaman rastlanan Vaşak, İmranlı ilçe merkezinde bir evin yakınlarında görüntülendi. 25 Ocak'ta yaşanan olayda yeni mahalle civarında bir evin çatısında olduğu görülen vaşağın fotoğrafları Serdar Soylu tarafından çekildi. Soylu, Vaşak'ın içede görüldüğünü öğrenince evin olduğu yere gittiğini yakınına kadar gidip fotoğraf çekmeyi başardığını söyledi. Fotoğrafları çekildikten sonra bölgeden uzaklaşan Vaşak'ı araştırmak için Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde Vaşak'ın sadece izlerine rastlandığı belirtildi. Bu güzel bir haber demek ki Vaşak tekrar doğaya geri döndü. İnsandan hiçbir şekilde zarar almadan. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.